Fecir Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla An dostum fecre On geceye Hem çifte hem teke Gelip geçeceği dem geceye Ki bunlarda akıl sahibi için Birer yemin değeri vardır Siz elbette azaba uğratılacaksınız Görmedin mi? Rabbin nice yaptığı ade Yani o direk sahibi İrem'e, ki o şehirlerde bir benzeri yaratılmayandı ve vadilerde kayaları oyan semuda, o kazıklar sahibi bir avuna, ki bütün bunlar memleketlerinde azgınlık edenlerdi, o suretle ki oralarda hesadı çoğaltmışlardı, bundan dolayı Rabbin de üzerlerine bir azap kamçısı verdi. Çünkü Rabb'in şüphesiz ki rasat yerindedir. Ama insan ne zaman Rabbi onu imtihan edip de kendisine lütfu keremiyle muamele eder, ona nimetler verirse Rabbim beni şerefli kıldı der. Fakat ne vakitte onu deneyerek üzerine rızkını daraltırsa şimdi de Rabbim bana ihanet etti der. Hayır, siz bir akiz yetime iyilik etmezsiniz. Yoksulu yedirmek konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Mirası helal, karam demeyip alabildiğinize yersiniz. Malı pek çok seversiniz. Hayır, yeryüzü kıyamet sarsıntısıyla parça parça olup dağıldığı zaman, Rabbinin emri geldiği, meleklerde saf saf indiği zaman ki o gün cehennem de getirilmiştir İnsan o gün her şeyi hatırlayacak. Fakat hatırlamadan ona ne fayda. Ah diyecek. Keşke hayatım için önden salih ameller yapsaydım. Artık o gün Allah'ın azabı gibi hiçbir kimse azap yapamaz. Onun vurduğu bağ gibi de kimse bağ vuramaz. Ey itminana ermiş ruh. Dön Rabbine. Sen ondan razı, o senden razı olarak. Haydi gir kullarımın içine, gir cennetime.